Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Açık Dergi'nin spor köşesi Efektif Bas'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan. Ben Utku. Bugün 13 Ocak 2012'de aramızdan ayrılan, ülke futbolunun en büyük, en önemli futbolcularından biri olan Lefter Küçük Andon ikinci ölüm yıl dönümü. Biz de bu nedenle programın öncesinde e, onun Macaristan'a 19 Şubat 1956'da attığı ilk golün anonsunu koyarak başlamak istedik. Ferilde de teşekkür ediyoruz bu Nedenle ne? bu haftaki programın ilk bölümünde FIFA'nın almak üzere olduğu karardan bahsedeceğiz. Aslında tam aldılar mı, almalılar mı bir spekülasyon ama nabuz yokladıkları belli. Uzun süredir bu konuda nabuz yokluyorlardı. Ee, ancak son gelen haberler ise biraz daha fazla bu konuda ciddi oldukları. O konu ise 2022 yılında Katar'da yapılacak Dünya Kupası. ...tarihleri... ...hakkındaki açıklama... ...o konu... E, ...malumunuz Katar e, sıcak iklimin... ...çokça yaşandığı bir... ...bölge ve Dünya Kupası tarihleri de... ...bütün... E, ...yıllar boyunca... ...Mayıs'tan sonra... Mayıs sonunda başlayıp işte... ...Haziran-Temmuz aylarına denk evet. gelir ve... E, ...bunun bir nedeni de... ...Dünyadaki... ...Futbol Liglerinin... E, ...Mayıs'ın başında bitip... Araya bir ay mola verip daha sonrasında da futbolcuların bir araya gelip kamp yapmasını sağlayıp milli takım maçlarına çıkabilmesiydi. Ancak yazın böyle bir şey olma imkanı Doha'da Katar'da çok zor olacağı için kışı alalım deyip tutturdular. Sonunda da aldıklarına dair açıklamalar geldi. Üstüne de tabii ki bayağı spekülasyonlar yapıldı ki hala da yapılmaya devam ediliyor. Ancak de bir açıklama değil. Evet, e, FIFA Genel Sekreteri Jerome Walgen'in bir açıklamasıydı bu. Dünya Kupası'nın 2022 yılında 15 Kasım-15 Ocak tarihleri arasında ki bir zaman diliminde, 30 günlük bir zaman diliminde yapılmasını e, ihtimal dahilini olduğunu söyledi. Tabii 15 Ocak'a sarkarsa bir sonraki yılı atlıyor tabii 2023 evet. yılına da denk gelebilir. Hangi yılın Dünya Kupası olduğu büyük tartışma yaratabilir yani. Evet o yani zaman. bundan yıllar sonra baktığımızda 2022-2023 Dünya Kupası sezonu gibi bir şey çıkacak. 31 Aralık gecesinde maç oynanıyor falan böyle evet. ve hani <gülüyor> yılın ilk golü diye. Evet. Tam anlamıyla da yılın ilk golü olur. Aynen öyle. Yıla nasıl girersen öyle geçer. Sürekli kendi kalesine gol oluyormuş bir de. Düşünsene o, ma o maçta. <gülüyor> Sürekli kendi kalesine gol atıyor zavallı. Evet boyunca. Ya şimdi bu tabii ki olabilir bir şey ama hani eee tüm dünyadaki futbol fikstürünün de kaymasına neden olacak bir durum. Kayması ne kelime yani ba bambaş şöyle bambaşka şöyle bir şey bir durum. de ortaya çıkabilir. Şimdi yazın olmasın diye. Hı hı. Yani yazın niye olmasın? Çok sıcak. işte insan sağlığına uygun değil o sıcaklı top olmak, o top oynamak vesaire vesaire. Ama eğer maçlar işte Dünya Kupası için kışın oynanırsa e Fikstür sarkacak. Fikstür sarkarsa ne olacak? Haziran, Temmuz'da yine maçlar oynanacak. Evet. Avrupa'da oynanacak. Mesela. Yani, ee, yani bu tuhaf bir çözüm aslında. Hani şimdi şöyle bakmayalım. Şimdi Katar'daki Dünya Kupası'na genel olarak karşı olmak için sebeplerimiz hali hazırda var. Bunları zaman zaman dile getiriyoruz. Ee, yani bu böyle sebeplere sahip olmamız Katar'daki Kış Dünya Kupası'na karşı olmamızla bambaşka bir şey. Yani Katar'daki Dünya Kupası'na, yani Kış Katar'da Dünya Kupası'na karşıyız ama bir kış Dünya Kupası'na ayrı olarak karşıyız. Herhangi ülkede olursa olsun e, bunu bir adını koyalım. Evet Katar'da niye karşıyız şu anda tekrar hatırlatalım. Yani sayalım istersen bir sürü sebep var ama. Bir... Kısa kısa söyle, söyleyelim de. 44 hani, tane Nepalli işçi olsun. neden öldü? Yani bunun, bunun bir açıklaması yok. Ki Dünya Kupası'na kadar da toplam 4000 tane göçmen işçinin ölmesi bekleniyor. Eğer bu şekilde koşullar devam ederse. Koşullar edersen... devam ederse çok. Korkunç yani işçilerin korkunç koşulları var. İşte atıyorum 2 liralık yemek parası alıyorlar mesela. 8 kişi aynı odada kalıyor. Pasaportlarına el Pasaportlarına konuluyor. Pasaportlarına el konuluyor. Ee, yani işçi yanı sıra toplamda 200 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu ki bu yatırım çok başka yollara da yapılabilirdi ama maalesef Böyle bir durum var. Duble toplam, yollara da yapılabilirdi Zaten 20 milyar dolarlıkta otoyol e, ihalesi var Katar'da. Oh oh. İşte 20 metro yapıyorlar. Bu metronun geliri nereden gelecek? Petrol gelirlerinden. Ama hani e, o gelirin de nasıl elde edildiği henüz belli değil. E, vesaire toplam 1.2 milyon göçme işçi var mesela şu anda Katar'da çalışan. Ve şu anda Katar e, inşaat ekonomisini döndüren de Dünya Akbası'nın motivasyonu. 2022 hedef var orada baktığımız gibi. Ee, bunun gibi sebepler yani ki Zaten Dünya Kupası'nın oraya getirilişi de e, Bambaşka bir yolsuzluk Şaibeli olmuştu örnekleri Yani, yani gün, günümüz internet e, Dünyasının en güvenilir e, Kaynaklarından biri olan Wikipedia'ya girdiğinizde <gülüyor> 2022 Dünya Kupası Yazıp İngilizce sayfasını Arattığınızda açtığınızda Karşınıza dördüncü satırda Şöyle bir cümle çıkıyor 2011'de FIFA'nın yardımcı başkanlarından Jack Warner'a gelen maille ve onun ilettiğine göre Katar'ın 2022 Dünya Kupası'nı satın aldığı iddiaları var. Ve Asya Futbol Konfederasyonu başkanlığını yapan o dönem Muhammed Bin Hamam'ın bazı yolsuzluklara karıştığı ve... Hı -hı. Dünya Kupası Katar'a verilsin diye diğer federasyon başkanlarına e, bazı bond çantalar gönderdiği üfürükçüler tarafından e, evet. ya, ya da ispiyoncular tarafından iletilmiş. Evet, yani bunlar... Bu şekilde başlayan da bir Dünya Kupası hikayesi var ki 2018 Dünya Kupası ile aynı gün belli olmuştu yanılmıyorsam. Evet, aynı anda. bu da dünya tarihinde bir ilk. Bir ilk daha önce böyle da, bir şeye rastlamamıştık. Evet. Niye? Çünkü Blattar'ın 2022 Dünya Kupası'nın... Ee, belirleneceği tarihlerde hala başkan olup olmayacağı şüpheli evet, Aynen öyleydi Bir şekilde bir cebe indirmelik yapması lazım şimdiden diye düşünmüş olabilir Kesinlikle öyle Yani 2022 Dünya Kupası'nın aslında diğer pek çok Dünya Kupası gibi Seçim aşamasında çok da adil yöntemler uygulanmadığını söylememiz gerekiyor ee, ama şimdi kışın yapılacak bir Dünya Kupası'nın zararları neler olabilir diye düşünecek olursak Dediğim gibi Fixtür'deki inanılmaz bir kayma söz konusu olacak Ve tabii bu kaymanın e, boyutları sen ligden bahsettin Mesela 2000... Şampiyonlar Ligi var Şampiyonlar Ligi maçları ertelenecek ee, Bunun dışında başka uluslararası organizasyonlarda kaymalar da olabilir Örneğin e, Afrika Futbol Federasyonu Afrika Uluslar Kupası'nı tekli yıllarda oynatmak üzerine bir plan yapmıştı yani, 2023'e de denk, 2023 e denk gelecek o zaman ve Afrika Uluslarar Kupası'nı da Dolaylı olarak etkileyecektir bu Aynen ee, Kış olimpiyatları var o sene yapılacak olan Ve e, kış olimpiyatlarıyla Bu Dünya Kupası'nın Dünya Kupası'nın bitimi onun başlangıcına Hemen hemen denk gelir şayet 15 Ocağı kadar sürerse Bu da e, Çok e, sürdürülebilir Bir e, fikstür değil Yani aslında bu e, Tabii futbolun da Hı hı. E, olimpiyatlara katıldığını Düşünürsek ya kış olimp kış olimp evet, Etkileyebilecektir Ya kış... kış olimpiyatları da dahil tabi buna Evet yani e, Öyle bir etkisi olabilir bunun Ve ekonomik etkisi de var tabi şimdi e, Amerika'daki e, Fox TV Bu Dünya Kupası'nın yayın hakları için toplam 1 milyar dolarlık bir yatırım yaptı o, e, Bir İspanyol bir ortakla Beraber bu yayın haklarını satın aldı e, Ve tabi ki kendi planında Bu kupanın yazın olacağına dair yapmıştı Fox TV Şimdi baktığımızda aynı dönemde NFL maçları olacak Amerika'da, NBA maçları olacak ve bunların yayın hakkı da Fox'ta olduğuna göre Fox'un ciddi bir zararı uğraması söz konusu ve bu bağlamda FIFA'dan bir tazminat talebinde bulunabilir. Başka bir tazminat talebinde bulunacak kurum da 2022 Dünya Kupası'na aday olan ve kazanamayan diğer ülkelerin futbol federasyonları olabilir. Ee, en başta bunların başında Avustralya geliyor Avustralya Futbol Federasyonu Başkanı Frank Lowy e, Ki kendisi çok zengin bir iş adamıdır Avustralya'nın en zengin ismidir ee, Biz yatırımlarımızı bu kupanın yazın olacağına dair yapmıştık Planlamamızı ona göre yapmıştık Ve şimdi bunun tarihi değişirse biz FIFA'dan bir hak iddia edebiliriz Gibi bir açıklaması vardı Ki bu açıklamayı Eylül ya da Ekim ayında yapmıştı kendisi Hani FIFA'ya FIFA'nın başını oradan da ağrıtabilirler Dediğimiz gibi böyle bir e, durum söz konusu şayet bu kupa kışın olursa benim tavsiyem şu yani önerim diyeyim tavsiyeden ziyade e, maçlar yazın oynanmaya devam edebilir ancak gece oynanması iklim anlamında bence bir e, düzelme sağlayabilir. Çünkü e, çöl iklim var Katar'da ve çöl ikliminde gece sıcaklığı ile gündüz sıcaklığı arasında neredeyse yarı yarıya bir fark var. Hani maçların gece oynanması çok da... Bence bir sıkıntı yaratmaz sporcular cephesinde ki bildiğimiz gibi 1994 Dünya Kupası ve 1970 Dünya Kupası Amerika ve Meksika'da yapılan kupalar gündüz oynanmıştı ve inanılmaz sıcaklar vardı. Evet. Ee, o sıcaklarda oynattılar. Yani Katar'da hakikaten 40 derece üstü olacak her gün ancak geceleyin 20 derece var bir hava evet, olabilir. Evet o, konu, o konuda açıklama getirmek isterim. O konuda evet. da küçük bir... Ufak bir araştırma ve yani geleceğe dair çok fazla net bir e, şey söyleyebilecek bir araştırma değil ama... ...yine de şöyle bir göz atmak ve hani tahminde bulunmak uygun olabilir. Katar'da ki hava sıcaklıklarının ortalamalarına baktım. Tüm yıla yayılmış bir şekilde. Haziran'da en düşük sıcaklık 29 derece. Hmm. En yüksek 42. Tabii bu söylediğim sıcaklıklar bugünün verilerine göre yapılmış ortalamalar ama... Küresel ısınmadan bahsedersek biraz da ve karbon emisyonu bugünkü gibi hala aynı ortalamalarda artmaya devam ederse gün içindeki sıcaklık farkları daha fazla olacak. Yani işte yazın normalde 42 olan sıcaklık 45'e çıkacak 29 olan 25'e düşecek aradaki fark azalacak nasıl artık kışlar daha soğuk yazlar daha sıcak yaşanıyorsa mevsim normallerinin arasında böyle bir fark yaşandıysa hani artık ilkbahar, yaz ve direkt kış geçişi diye böyle bir espriler yapıyorsak aramızda bu yüzden oluyor. Eğer kışın olursa da bu Katar'daki Dünya Kupası aralıktaki en düşük sıcaklık 16 derece. Şimdi bunun daha da düşük olma ihtimali de var. Yani daha soğukta da oynanabilir maçlar bilmiyoruz ama bu da aslında futbolcular için oldukça olumsuz şeyler çıkarabilir yani evet. ağır bir yağmur yağabilir ve sel basabilir Dünya Kupasında bilmiyoruz yani sahaları neye göre yapıyorlar neye göre yapacaklar Doğru. o da şaibeli düşündürüyor insanları hani hem takvim olarak bütün futbol dünyasının düzeni bozulacak hem Mevsimsel olarak ne olacağı belli değil açıkçası. Bu da bir sıkıntı yaratabilir. Dünya Kupası'nda işte 25 diyor gündüz hmm. sıcaklığı e, e, 35 olursa ve maç atıyorum. İşte 5'te oynandı. Saat farkında da düşünürsek ki böyle şeyler de olacaktır. Ne ne olacak acaba diye düşünüyoruz yani. yani bu tam bir çözüm getirmiyor. Aslında Katar'ın e, Katar'da evet. maçların kışın oynanması konusu ki bence buna en büyük karşıtlığı UEFA göstermeli ama evet. e, UEFA Başkanı Michel Piletin de FIFA Başkanlığı'nda oynadığı için herhalde fazla laf etmiyor şu anda. Çünkü yani UEFA'nın en büyük e, organizasyonu Şampiyonlar Ligi. Hatta Dünya Kupası'na gidemeyen futbolcuların oynayabildiği bir lig ve işte bir ülkenin işte bir tane yıldızı var. Evet ve hakikaten işte milli takımı dünya kupasında gidemese de o isim sayesinde o ülke hakkında bir bir şeyler öğreniyoruz veya o adamı takip ediyoruz futboldan bir şeyler öğreniyoruz şampiyonlar ligi'nin tam ortası Juventus maçı Kasım'da oynanmıştı hatırlıyorsan evet aralığın başı Kasımın sonu gibiydi yani bu bu maçın oynanamama ihtimali gibi bir şey Çıkacak ortaya ki Şampiyonlar Ligi Fixtürü Temmuz'un sonuna doğru başlar elemeleriyle beraber. Hatta Haziran sonu diyelim ona. Evet. En baş eleme. Evet. UEFA'nın yani da... bütün organizasyonları evet. Ee, ya yani bütün öyle. bunların tamamen değişmesi tabii hani futbolcunun da kendi organizasyonel hani hayatı açısından da bir e, konsantrasyon ve adaptasyon problemi Çıkaracaktır Düşünsene hani Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyorum diye başlıyorsun. Hop bir anda Dünya Kupası giriyor ki Dünya Kupası dünya e, etrafında daha fazla izlenen ve hani daha fazla etkisi olan da bir şey biraz daha. E, evet yani yazın yapılan dünya kupaları kendi liglerini yaz aylarında oynatan ülkeler için bir liglerde bir aksamaya neden oluyordu. Mesela mesela Brezilya Ligi Dünya Kupası sırasında duruyordu normal bildiğimiz dünya kupalarında. E, şimdi bu kupanın da kışın yani Katar'da kışın yapılması Sanırım hani Ukrayna gibi e, ya da Norveç, İsveç gibi liglerini yazın oynayan ülkeler haricinde herkese doğrudan evet. evet. Belki de Norveç Dünya Kupası'nı alır mı diyorsun? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Norveç... İzlanda alabilir mesela. No Norveç Euro 2000'den beri bir büyük durumaya <gülüyor> katılamıyor. Bunu ekleyelim. <yakalayalım. gülüyor> evet İzlanda'da hiç belli anda... olmaz. Evet. Ee, Dünya Kupası'nın Bre Brezilya'ya etkisinden bahsettin. Hatta bu, bu de Brezilya'da oynanacak Hı -hı. ve ee, işte mevsimsel durumlardan dolayı farklı bir takvimde oynanıyor Dünya Kupası. Bu yüzden de e, liglerin takvimini sıkıştırma Sıştırıyor. planı e, ortaya koymuştu futbol federasyonu ve bizim Alex de Souza'nın e, başını çektiği bir grup futbolcu bir araya gelip e, futbolcu sendikası kurup buna karşı e, çözümler üretmeye davet etmişti futbol federasyonunu. Böyle de bir aslında sendika harekette başlatıyor bu tarz. Ee, evet. futbolcuları zorlayan hareketler bir yandan da iyi. Alex'in talebi çok haklı. Brezilya Ligi'nde 20 takım var ve 38 maça denk geliyor ve liglerin e, öncesinde de bölgesel lig oynuyorlar. E, ve da, tabi arada Dünya kupası da var. Dediğin gibi evet. Brezilya'da hakikaten futbolculara dair bir sömürü düzeni var. Evet. Şimdi e, bu kadar endüstriyel futbol konuşmuşken araya tam da bunun tersinde duruşunu devam ettiren bir takımla alakalı parça alacağız. Onun nedeni de e, bugünlerde Hamburg'da ve o takımın bulunduğu bölge olan Sempavli'de yaşanan e, direnişle alakalı olması. E, Hamburg'un anlaşanlı takımı Sempavli muhalif politik fiyakısını bizatihi içinde bulunduğu semte yani Sempavli'ye ve o semtin insanlarına borçludur. Şimdilerde yasak bölgeye ilan edilmesinin nedeni ise yıllarca sadece birbirleriyle değil Almanya'nın Tüm ötekileriyle gösterdikleri inatçı militan dayanışmalarıdır. Bu nedenle gün São Paulo'ya sahip çıkma ve dayanışma günüdür diye yazarak tam Morgül paylaşmış bir fotoğraf. Biz de ondan alıntılayarak No Exit grubunun São Paulo adlı parçasını çalarak efektif Bas'a kısa bir mola veriyoruz. I'm tired of I think that's wrong. Don Tor Wir Pauli Dergide efektif pas devam ediyor. Programın ilk bölümünde FIFA'dan bahsetmiştik. FIFA'nın Katar konusunda almak üzere olduğu tarihsel değişiklikten bahsetmiştik. Arada da No Exit grubunun Zampali isimli parçasını dinledik. Şu anda bugünlerde diyelim daha doğrusu Hamburg'da Zampali'de devam eden direnişe selam çakmak, saygı göndermek için. Bu parçayı çalmayı uygun gördük. Programın kalan dakikalarında başka konulardan devam edeceğiz programa. Senpali demişken Senpali'nin bilinen bir diğer özelliği de kulübün başkanının eşcinsel olmasıydı. Evet. Eşcinsel futbolu futbolda çok da rastlanan bir unsur değil. Ve arada çok nadir de olsa futbol ve eşcinsel konularını birleştiren bir haber gördüğümüzde bizim de radarımızdan kaçmıyor. Bu hafta içerisinde düşen haberde şuydu. Alman milli takımının formasını 52 kez terletmiş ve hatta kaptanlığını da yapmış bir futbolcu olan Thomas Hitzlsperger eşcinsel olduğunu açıkladı. Futbolu bıraktıktan sonra denk gelmesi yine farklı bir tartışmayı yaratsa da kendisinin açıklamalarına baktığımızda Wolfsburg'da oynarken ki bu da 2011-2012 sezonuna tekabül ediyor. Ee, takım arkadaşlarına eşcinsel olduğunu açıklamak istediğini söylemiş. Ama arkadaşları da dur daha bence yapma şeklinde e, cevap vermişler. E, Alman futbol dünyasında ve hatta e, uzun yıllar sonra üst düzey futbolda böyle bir e, açıklamanın gelmesi biraz umut vaat edici ve be beklenen haberlerden bir tanesiydi. Yani. Çünkü e, en son Justin Fasnow'yu hatırlıyoruz. İngiltere'de ee... futbol oynayan... E, ...oyunculardan bir tanesiydi. Norwich City'de, Nottingham Forest'te oynamıştı. Ama e, onun açıklamasının ardından yaşadığı toplumsal baskılar nedeniyle... ...intihar ettiğini de ekleyelim. Ve tabii ki aslında eşin sen futbolcu derken şunu unutmamak gerekiyor. Bu yıl içerisinde, 2000, yani 2010 yılı içerisinde... ...Amerika'daki futbolcu Robbie Rogers... E, ...aktif futbolculuk kariyeri sürerken açıklamıştı bunu. Şu an devam ediyor e, Los Angeles Galaxy takımında. Hatta yani tüm dünya tarihindeki ilk aktif... E, eşcinsel futbolcu olarak Hı -hı. geçiyor Robbie Rogers. Hitzelsperger'in açıklamasının yani... değeri biraz Çünkü... daha büyük e... olmasının nedeni hem Avrupa futbolun merkezi bir yerde bunu yapması hem de İngiltere'de, İtalya'da tabii, tabii. oynamıştı kendisi. E, İngiltere'de geçen senelerde yapılan bir açıklamada bir araştırmada eşcinselliğin hala futbolcular arasında uygun görülmediğine dair %85 oranında bir sonuç çıkmıştı. En son yine bir taraftar grubu Brighton and Hove Albion'un taraftar grubu yaptığı bir araştırmada %72 oranında tribünlerde rakiplerinden böyle eşcinselliği aşağılama olarak kullanan sözler maruz kaldığını Açıkladıkları bir araştırma da var son dönemde çıktı bu e, gfsn.org.uk'de 3 e, Nisan 2013'te açıklamıştılar bunu. Yani hala e, futbol ortamında böyle e, eşcinsellere karşı kötü bakılırken Thomas'ın yaptığı açıklama önemli. Ki son e, Futbol Federasyonu Başkanı Almanya'nın Theo Svanziger bir açıklama yaptı ve tüm desteğini verdi ve sonunda nihayet cesur bir futbolcu çıktı ve bunu açıklayabildi dedi. İngiltere Devlet Başkanı David Cameron, Aston Villa taraftarı ve Aston Villa'da oynadığı dönemde e, takdirle karşıladığı futbolcu olan Thomas Hitzschberger'e destek verdiğini söyledi. Hani ülkeler bazında hani en yüksek görevlerde yer almış kişilerin desteğini de arkasına almış olması, e, bundan sonrası için futbol dünyası, futbol düzeni için önemli Gözüküyor benim açımdan. Kesinlikle öyle. Daha önce az önce bahsettiğimiz Robbie Rogers olsun. Henüz bahsetmediğimiz 2011 yılında bir İsveçli savunma oyuncusu Anton Hisen. O da açıklamıştı. Hı hı, alt liglerde oynuyor. Yani bu, bu tip alt liglerdeki futbolcuların açıklamalarını görmüştük ama bütün spor kamuoyunda e, komple bir kabul ediliş e, sağlayacak bir açıklama. Ki Alman milli takımının da 52 kez formasını giymiş olması. Böyle üst düzey bir oyuncu bu açıklamayı yap, yaptıysa Belki de bir duvar kırılmıştır yani umutlu olmak için sebep daha çok artık. Evet bu açıklamayı okuduktan sonra e, geçen sene Manchester United'ın e, kalecisi olan ki hala da kalecisi olan ama geçen sene kendi blogunda internet günlüğünde bir yazı yazan Danimarkalı kaleci Andreas Lindegard'ın yazısı geldi aklıma ve o da futbol dünyasındaki eşcinsellerin cinsellerin cesurca cinsel yönelimini açıklayacak bir kahramana ihtiyaçları. ...var evet. diyordu günlüğünde... ...bunu da Kasım 2012'de söylemişti... ...ama Hitzelsperger'in açıklaması... ...bir başka soruyu da... ...çok önemli de bir soruyu... Ee, ...akıllara getiriyor hatta... ...konunun programın başında... ...konuştuğumuz konuya getirebiliriz... ...belki de... ...eğer Hitzelsperger... ...bir milli takımın... ...antrenörü olarak... ...2022 yılında... ...Katar'daki Dünya Kupası'na gitme... ...hakkı kazanırsa ne olacak... Blatter'in bu konuda çok güzel bir açıklaması var. Demişti ki tabii ki eşcinseller de oraya gidebilirler. Hani taraftarı var, işte görevlisi var vesaire vesaire. Ama oradaki halka saygı duyup lütfen futbol e, lütfen Dünya Kupası'nın oynadığı dönemlerde e, cinsel hareketlerde bulunmayın. Erotik hareketlerde bulunmayın gibi böyle bir açıklaması vardı. Tabi. Yani hani gidin ötede oynayın şeyi bu aslında. Yani bizim oyunumuzu bozmayın. Gidin ötede oynayın evet. davranışı. Yani Katar'la birlikte Rusya'da da biliyorsun eşcinsel karşıtı bir durum söz konusu. Bir yasa geçmişti. Evet. Soçi 2014'te bakalım neler olacak mesela evet. bu konuda ki bazı sporcularda giydikleri e, ekipmanlarını gökkuşağı renklerini boyayıp çıkacaklarını söylemişlerdi. Son olarak şunu da söyleyip bitirelim. Hitzlsperger de Soçi'deki 2014'te yapılacak, yani bu Şubat ayı içinde yapılacak Olimpiyat oyunları sırasında eşcinsel atletlerin bu konuda bir tepki vermesi, protesto içinde bulunması gerektiğini söyledi yaptığı açıklamaların birinde Hitzlsperger'in eşcinsel sporculara cesaret vermesi dileğiyle diyerek programı hmm. nihayete erdirelim. Programa dair detayları almak için twitter.com/taksimefektifpası takip edebilir ya da bize uzun uzadıya yazmak için efektifpas@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Ben Volkanır. Er. Ben Nutku Küçük. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Efektif pas.